Bir anda değişir bu yer. Havalının damının kim gelmiş? Oh ok, be gelmiş. Fahir üç be gelmiş. Gün göz etleriyle falan fıstık buyrun. Sonra da hep birlikte mutlu bir şekilde ölmüşler. <gülüyor> masalının bir şekilde bağlanması öyle gerekiyordu. Öyle bitmez. Masal öyle bitmez falan. Masallarda kimse Hı. ölmüyor mu? Ölüyor canım. Ölen var değil mi ya mutlu, masallarda? Mutlu Hep mutlu yaşıyorlar. Sonra ölmüşler. M mutluluktan ölüyorlardı. Öyle ben hatırlıyorum. Çatlıyor oldu öyle. Pamuk prensesin ben öyle bir şeyini Pamuk bulmuştum. Pamuk prenses kurt çatlıyor. Kurtu kurt kesiyorlar canım. Dedim. Kurt çatlar mı? Kurt Avcı geliyor. Kurtu kesiyor. Şey yapacak. Avcı file mı Avcı böreği mi yapacaklar? Avcı böreği yapıyorlar. Kurtla yapıyorlar onu. O Pamuk Prenses kurtun postlarından kürtler falan yapıyor. Öyle eldivenler, mevlidler. Mamayı bir duşa sokuyorlar çünkü kurtun midesinden çıkıyor ya. Biraz kokmuş çok ef edersen. İğrenç bir şey olmuş. Aslında öyle değil de babaannesi biraz o şey O kurt'u yapmış. nerede kalıyordu avcı? Yatakta. yatakta. Babaannesi e yatakta. E O kurt da biraz saf mıymış, neymiş? Ne yapıyor? Safmış bir de ağırlık mı çökmüş öyle bir En büyük saçmalık ya. Niye? Taklitçi kurt var mı? Ver bu Levent Kırcı'ya. Ya da dönemin artık kimse se komiyi. Başlı başına bence bağımsız program yaptırdı. Babaanne taklidi yapan kurt. Tabii canım. Taklidi Bir tane o kurtun da gözü aç ya. Kedi vardı oğlum ben biliyorum. Anne anne diye söylüyordu. Tamam. O kurdu düşün ya. Ne numaralar daha be. ilk ilk şeyisi süper daha Her şeyde bu. cevabı hazır. <gülüyor> Mesela ben gayet güzel o dönemin Levent Kırcası olabilirdi. Şey gibi. Efendim işçi memur neden daha. Ee, böyle yoksul yaşıyor. Eee siz daha iyi yaşayasınız diye. Bilmem ne falan böyle ha her şeye bir <gülüyor> laf sokarak çok güzel bir skeçler olabilir diye. Ya hiç bunların kıymetini bilmiyoruz ya ama ya. iş işten geçtikten sonra işte kafamıza dank edince bir anlamı olmuyor. Ben şimdiden bir değerlere sahip çıkalım diye düşünüyorum söz sözü Oktay'a bırakıyorum. Evet Oktay. <gülüyor> çok doğru Fahir. Ben de o zaman dün değindiğimiz uzun uzun konuştuğumuz erkek konusu üzerine gelişen olayları ele almak istiyorum. Aslında tek olay biliyorsunuz düşünce bilimsel. döndergeç. Neydi ya? Bilimsel, Düşün, bilimsel düşüncenin, gücü, düşüncenin gücü. Bilimsel düşüncenin gücü. E, enerji döndergeci miydi? Neydi? Genel döndergeç. Döndergeç. E, bununla ilgili olarak Türkiye'nin dört bir yanından e, çeşitli haberler var. E, ben o basit... döndergeci 10 yıl önce yaptım diyen adam var mı? Aynen o şekilde. Hadi canım. Evet, Denizli'de Fahri Bey e, kendisi elektrik enerjisi çalışmaları devam ediyor. Ha şöyle mi? Fahri Bey diye mi tanıyormuş efendim? Çok Beyefendi bir insandır. Elektrik teknisyeni kendisi. <gülüyor> Erkeğin açıklayamadığı buluşu aslında kendisini yaptığını söylemiş. Ee, bugüne kadar... Utançlarından açıklayamamışlar. Fahri Bey'e ayıp olmasın diyor. Fahri Bey'in burada fotoğrafı da var. Ee, ayıp olacak gibi bir adam mı? <gülüyor> bir jeneratörün yanında bir fotoğrafı var. Ama e, anladığım kadarıyla bu şey bu değil. Erke bu değil. Erke bu değil. Bu yani erke bu değil canım. çekiyorsunuz. Erke evde. Zaten ne olmadığını söylüyorlardı. Ne olduğunu söyleyen de yok bugün. Yok arada. evet. Birisi Şimdi, parti diyordu ya. Bu yeni bir parti diye siyasi bir girişim olabilir falan diye. Evet olabilir aslında. Çünkü ama neydi? Bilimsel. Bilimsel neydi? düşüncenin gücü. Bilimsel gücü. düşüncenin gücü. O küresel ısınmaya nasıl çare olacak bu parti onu bilmiyorum. Kyoto Sözleşmesi imza atarak. Tabi ya. Bak. Ama biraz. Ayrıntı bir konu değil mi? İlk önüm, ön plana çıkarılacak konu için. E ne, ne desinler yani bence daha büyük meseleyle başlıyorlar yani. Doğru. Enflasyon Şimdi... falan demiyor. Küresel ısınma şey yapacağız. Sonra vatandaş seçimde şey diyecek. Hani küresel ısınmaya şey yapacaktınız? Sanki Türkiye'de öyle şey var ha. <gülüyor> Hükümetten bunu bekleyen var. Küresel ısınma konusunda ne yaptın? Şimdi iki tane bu enerji e, döndergeciyle ilgili ben de yaptım ben de yaptım diyen var. Biri İstanbul'da biri Denizli'de. İkisi de Deniz... dönen aletler mi? Şimdi ona yönelik bir açıklama yok. Şöyle demiş ben aynen aktarmak istiyorum Fahri Bey Denizli'den. makinanın özelliği 3 kW'tan başlayıp bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olması. Cihazın iki önemli unsuru var. Birincisi şarj özelliği. <gülüyor> Birincisi tasarruflu olması. Çok güzel. Herhalde bir unsur olarak almıyoruz bunu. Yok o üstünde düğme tasarruf düğmesi var. Ekonomik yazıyor bazen. Benim çamaşır makinesinde de var ya. Ekonomik diye. Ekonomik yıkama. İkincisi bağımsız. Yani şebekeden almadan kendi kendini besleyerek üretim haline gelmesi. Çok güzel. <gülüyor> Makinenin nasıl çalıştığına dair de uzun uzun açıklama var ama hiç gerek yok herhalde diyorum. Ben merak ettim ya. Makinem... Emin misin ya? Evet. Evet. Ya bir şey söylenmiyor ama. Yani konuyu bilen dinleyicilerimiz vardır. Anlamadığımız bir şey olursa ona sorarız. Veya dinleyicilerimizden böyle şey olmaz diyecek olanlar varsa da bizi arayabilirler. Makinenin motoruna elektrik motoru ve bir de güç kaynağı takılı. Çok tamam güzel. mı? İki yani iki motoru birbirine bağlıyoruz. Hayır. Makinenin kaynağına, evet. şey makinenin motoruna hem elektrik motoru hem de güç kaynağı takılı. Tamam. Tamam mı? Sistem güç kaynağından 30 saniye elektrik aldıktan sonra devreye giriyor. Yani ilk 30 saniye... Cepten yiyoruz. Elektriği alıyor, evet. Daha sonra alternatörden aldığı elektrikle besleniyor. Hocam alternatör? Alternatör... E, alternatif e, enerji, enerji kaynaklarına alternatör... E, alternatif akımı şey falan çevirin. Herhalde da... o kendi dönmesinden çıkan enerji gibi bir şey mi hocam? Gibicesine diyebiliriz. diyebiliriz. Yani başlangıçtaki evet. 30 saniye dışında... Dışarıdan hiç elektrik verilmiyor. Böylece sistem ne yapıyor? Manyaklaşıyor. Çalışıyor. Evet. Bu kadar işte. Yapmış mı bunu teorik mi bu? Yapmış canım yaptım demiş. Arka odada kazan dairesinde demiş. E göster demişler. Şimdi kazan dairesine girmedim çünkü. Kokuyor benzin kokuyor. Kokuyor falan demiş. Ben onu çıkarırım Fuyla kokuyor oralar çok kötü. Patent başvurusunu yapmış Denizli'den Fahri Bey. Ee, çok yakında o da çıkaracak piyasaya. Çok güzel. Öbürü Yeter. İstanbul'dan çıkan kim? O da böyle, o biraz da biraz daha az ayrıntı o var. O kaportacıymış galiba. Biz demiş yaptık, zaten bizimle bir şirket olarak yaptığımız şeyler belli bugüne kadar. Bunu da yaptık biz zaten. Küresel daha ısınmaya yaptık. faydası olmuş bu. <gülüyor> onu bir, o onu bir bir bir yönde, yönde açıklamalar yok. Çok teşekkür ediyoruz Oktay, sabah sabah var ya, bilim manyağı yaptın insanı ama... Bilimsel düşüncenin gücü diyoruz. Bir erke beklerken, üç erkeğimiz birden oldu. Ben onu da bir sevindirici haber gözüyle bakıyorum ve... E, Bence bunun böyle biraz garip olmasının nedeni... Garip yani, derken yani az bilgi olmasın. Hayır yani insanların kafasında soru işaretleri. Oturmaması sebebi diyelim. Bu basın toplantısını çok renkli yapmadılar. Hani hem bir şey açıklamıyorlar zaten. Ha. Hem de böyle renksiz bir toplantı. Mesela orada. Kim renkli olacak? bir şey olsaydı bir şey açıklanmaması önemli Kimden olmazdı. Kim mi yoksa limonata falan vericisi mesela biraz da Limonatalar olabilir ve sunucu Ece Erken olsaydı mesela. Erken. Ece Erke. Erken. Ha, yani. Öyle bir espri olsaydı. Yani. Fari, süper. Bu çocukta şey var. Bu organizasyonun bir sonraki ayağı senin elinde. Çünkü ben de kendimce bilimsel düşünüyorum yani. Bravo. Metodik düşünme her zaman kazansın. <gülüyor> bir haberim var vereyim Diyoruz vereyim Geçen gün kepekten bahsetmiştik ya. Kepenk evet. Ke kedi köpek doğurdu buna da kepenk diyoruz diye böyle ha, evet. bir ortaya çıkmışlardı. Araştırmışlar. Ondan sonra uzmanlar gitmiş... 6 yavru doğurmuştu. 3'ü köpek, 3'ü kedi diye. Kedi er, köpekle çiftleşmişti falan fıstık. Şöyle bir bakmışlar. Yok lan mı demişler? <gülüyor> yok lan demişler. Bunlar böyle bir şey yok diye. Kontrolünü yapmışlar. Ee, kedinin sahibi bu sefer isyan etmiş. Bir dakika ne böyle bir şey yok ne demek ya? Böyle bir şey mu arkadaş. Bu yanlış demişler ya. Bunların hepsi 3 tane köpek yavrusu alıp getirip koymuşsun kedinin yanına. Manyak manyak hareketler yapma demişler kadına. Kadın da isyan etmiş. Gözlerimle gördüm ben manyak mıyım? Ne biçim konuşuyorsunuz? Manyaksını da sevmiş uzmanlardı. <gülüyor> E ne olmuş? O şeyi anası neredeymiş? Bilmiyor söylemiyor zaten. Büyüsünler biraz daha büyüsünler reşit olsunlar ondan sonra test yaptıracağım demiş. Ondan sonra o testi sizin gözünüze sokacağım diyerek isyanını adeta bir simge haline getirmiş. Diyoruz ve çok önemli bir 15. Kalite Kongresi'nden bahsederek yayınıza devam ediyoruz. Buyurun. 15. Kalite Kongresi'nin özel oturumuna kim geldi? Almanya eski... Gerhard Schröder. Gerhard Şansölye Schröder öder, değil mi? Şansölye geldi. Gerhard Schröder konuşmalar. Esprili de bir insan biliyorsunuz. Herkes yıkılmış böyle siyasi esprili. Ha, ha, ha. Bir de böyle biraz da bir iki edepsiz fıkrada anlatınca. Herkes yerlerde. Bu arada Schröder en son bombayı da patlatmış. E, bu aralar boşum isterseniz sizin buralarda biraz takılayım. Yeni bir siyasi oluşuma ben de şey yapayım diye. E, hadi deneyelim boşum nasıl olsa. Burada güzel güzel geçinir gideriz. Sizleri çok seviyorum öptüm diyerek. Ee, Konuştu mu canım mı demiş? Ne biçim Böyle, konuşma bu ya? Ne evet. fıkran demiş? fıkra fıkran mı bir... konuşmuş adam ya? <gülüyor> Sokaktan mı çevirmişler onu? Yok <gülüyor> Koş Yo, kalite kalite, kalite kongresine gelmiş İstanbul'da Kalite yani, kongresine niye gelen şurada çağırmışlar? Çok kalite bir insan ya kendisi. Hayır hakikaten merak ettiğim bir şey soruyorum şansölye. Bak ben mı? mi çağırdım şansölyedir? Şansölyelerin öyle bir hakkı vardır. Siz kalite kongre açılışlarının ilk konuşması şansölyelere da. aittir. Dünya üzerinde her yerde böyledir. Bir tane daha şans söylüyor bana Fire. Dünya üzerinde şu anda yaşayan bir şans söyleyici var. Teşekkür Ger her şur Saygılarımızla. Çok teşekkür ederiz Fire. O zaman isterseniz bir nefes alalım. Nefes alalım. Olanları idrak edelim. Ondan sonra Başkan Bush Endonezya'ya gitti. Onunla ilgili haberler var. Günaydın. Günaydın ay ay dün dün dün Günaydın ay ay ay ay Radyo modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Devam. kimdi? Pamuk kim? Pamuk kimdi? Pamuk Sessizlik oldu herhalde stüdyodan Ne bilelim ya? Adını anınca korkutan kişi. <gülüyor> Endonezyalı büyücü. Ha. Ha. Ya. Şu brokolici. Brokolici. Kara yapmıştı biliyorsunuz Amerikan Başkanı Bush'a. Ve e, maalesef Bush'un başına gelmedi kalmamış. Olmuş ee, mu brokoli? tutmuş. Evet. Gerçi brokoliye çevrilmemiş ama Bush. Hani önce konvoyu kaza yapmış. Hadi. Evet. Nazardır o ya. Büyü değildir o nazar. Arabalar çünkü yeni bildiğim kadarıyla herkesin gözü kalıyor. O da nazarmış gibi geldi. Başka? Seyahat müdürüne ne diyeceksiniz peki? Seyahat, seyahat müdürüne... müdürü dediğimiz kişi dayak yemiş. Dayak yemiş. Seyahat dayak ederken? O da affedersin böyle çemçük çemçük konuşmuş böyle bir, bir millette gıcık olmuştur. Herkese laf sokuyormuş. <gülüyor> Çok güzel seyahat ediyoruz biz. Bugün buradayız, yarın oradayız. Her yeri görüyoruz. Herkese dünyada görmediğim yeri kalmadı. Ondan sonra Barbara var biliyorsunuz kızı. Evet kızı Barbara. gelmeden son anda fikir değiştirmiş gelmeden önce ve Arjantin'e gitmiş. Hı. Ve yan kesicilerin kurbanı olmuş tam da o dönemde. Yan kesiciler kurban mı etmişler Barbara'yı? Kurbanı olmuş derken yani. Yan, kesici Çünkü böyle yan kesiciler kurban istiyor diye hemen gelmişler Barbara'yı almışlar. E genç kız tabii o Solunmuş. da. Sorulmuş. Aaa canım. Sonuç benim. yani kızın da büyüyecek. eşte ben brokoliye dönüşüm. Bundan hala brokoli mi var demiş. Hayır bunu mu demek istiyordu? Ama brokoliye dönmemiş boş. Belki Endonezya deyimidir. Üst üste 3 3 tatsızlık yaşayınca ay dün akşam brokoliye döndüm diyorsunuz. Öteki kızında başına gelmedi kaldı. Doğru çünkü brokoli yavan. 4 tatsız. Brokoli tatsız, tuzsuz, yavan bir şey ya. Tatsız olayların üst... nasıl brokoliye de böyle bir kökten sap sap böyle şeyler çıkar? Evet. Ona gibi işte üst üste birkaç olay yaşadığın zaman brokoliye dönmüş olursun. Demek ki büyük, gerçektir. O zaman Hemen pozitif bilimleri yakalım. <gülüyor> bilimsel düşüncenin gücü erkeğe sırtımızı dönüp brokolilerimizi açlayalım. Şimdi kara büyü olmuyormuş zaten e, batılılara. <gülüyor> Tutmuyor muymuş? Kara büyü tutmuyormuş öyle demiş Endonezyalı. Ben bilimsel e, büyü yapıyorum olmayacak şeyi söyleyemem demiş. O yüzden demiş Haiti büyüsü yaptım demiş. He, Yapmış onu. Doğru çünkü Haiti, Haiti büyüsü tutar. Ba, bir batılılara kara büyü tutmuyormuş. Haiti büyüsü yaptığı için böyle birbirinden alakasız gibi görünen dört olay. Gelmiş Aslında Burcu bunların hepsinin başına. nedeninin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ne? ne Dikkatsizlik Dikkat <gülüyor> Dikkatsizlik ve nazar yani. Bilinçsiz Bazar. büyü. Bilinçsiz büyü de insanı hakikaten şey yapar ya. Rezil eder. Rezil doğru. eder, vezir doğru. eder. Vezir büyü doğru. dediği şey rezil eder, vezir B eder ama bilinçsiz büyü insanı Mahvede. eder. Doğru. mahveder. eder. Buyurun Fahir Buyuralım hemen. Ee, sizi o zaman bir milletvekiline götüreceğim. Francesco Caruso. İtalya'da e, kendisi bir parti milletvekili, doğaçlama. Parti olur. milletvekili. Allah Allah çok nasıl oluyor? Ya. Yani çok özür dilerim... Ya, bağımsız milletvekili dil demeye getirdim. E, Francesco Caruso parlamentonun bahçesine ne ekmiş? Ne ekmiş olabilir? Ee, bir dakika dur söyleme. Şey falan soğan ekmiştir o çok kolay oluyor ve de öyle yemeğinde hemen taze soğanları alıp yıkayıp yiyebiliyorsun. Çok güzel. Sence? Ee, bir çeşit ot ektiğini düşünüyorum ben mesela maydanoz nane olabilir nane. nane kokusu ana kokusu çünkü. Çok güzel onlar severler çünkü makarnaya falan sos. tesleğen olabilir. Tesleğen mi ekmiş? Onun gibi bir şey maruyanla ekmiş. Ee, İyice delirdi İtalyan <gülüyor> meclisi ya. ya. Tuvalette hadi basılmıştı da bahçeye ekmek ne demek ya. O tuvaletten çıkarıp bahçeye atmışlar herhalde bilmiyorum. Ee, yasal olarak üzerinde taşıyabileceği uyuşturucu miktarının iki katını çıkarması için kendisi yasa teklifi vermişti. Uyuşturucu. Öyle bir yasa var mı ya? Yasal olarak üstümden bu kadar taşıyabiliyorum. ama üstümden taşıyabiliyor <gülüyor> İtalya'da var öyle bir şey. Mesela atıyorum o gün üstünde 2 kilo Mariana taşıyabiliyorsun yasaya göre. Yeni Hı -hı. yasada 4 kilo. 4 kilo, 4,5 kilo. 4-4,5 kiloya kadar taşıyabileceksin. Bu tartışmalar sırasında bahçeyi göstermiş. Görmüyor musunuz demiş ben oralara da ettim ne kadar güzel işte falan diye. Ha bir Erniyet ortaya çıkmamış gibi. kendisi göstermiş. Ha kendisi göstermiş. Yanlış bir zamanda mı tartışmaya girmiş? Ne olmuş kafası mı bir şeymiş? <gülüyor> İyi miymiş neymiş? Tu tuvaletten dönüyormuş herhalde onun etkisi var. Ondan sonra... Sonra şakalan falan filan diye olayı tabii bu arada biraz da şey yapmışlar. Bütün milletvekilleri ondan sonra ya biraz bahçede dolaşalım mı? Tabii dolaşalım. Neden olmasın? Bütün milletvekilleri bundan sonra demiş toplantıları bahçede yapıyoruz. Ondan sonra da oylama varmış. Ve demişler... ejderha yasası çıkmış <gülüyor> bahçede kısa bir turdan sonra. Bundan sonra her aile bir ejderha beslemek zorunda İtalya yasalarına göre. Bu çok önemli. Ben bugün biraz siyasi ağırlıklı haberle... Ben bir şey sorabilir miyim? Bu Sor İtalya haberini geçmeden. Niye herkes bu adamla... Francesco ile bahçeye çıkmak istemiş. Fendi. Yerini bir tek o mu biliyormuş, o biliyormuş? Uzaktan mı göstermiş? Oğlum kaç dönüm meclis bahçesi var orada deme yani? Herkes zaten ufak ufak Ben şuraya domates ekeceğim ha falan diye öyle başlamışlar. Daha doğrusu herkes seçim bölgesinden getirdiği tohumları atıyormuş. Mesela Türkiye'de olsa öyle bir bahçe. Ne kadar güzel. Amasya'dan şey gelecek. Elma, elma gelecek. Çekirdeği. Malatya'dan kayısı gelecek. Öyle bir şey olacak yani. Bir yerden daha bir şey getir ne diyeyim ben sana? Bursa Bursa. Bursa'dan kestane gelecek. Güzel. Aslında Oktan diye herhalde şeftaliydi değil mi? Fark etmez. Bursa'dan Bana yani. uyar diyorsunuz. Çok güzel. Peki ondan Antalya'dan sonra Antalya'dan narince. Benim çok sinir olduğum bir haber var. Onu vermek zorundayım. Çok özür diliyorum. Bil Ver. bilim dünyasında 10 17 yaş yaşındaki bir tane iblis soğuk şey nükleer füzyon on yaptı. 17 yaşında iblis olmaz artık. Olur i̇blis, olur. Statüsünde. 17 yaşında füzyon yaptı diye gazetelere çıkıyor. Ya 17 yaşında füzyon mu yapılır? Ya siz bir 17 yaşınızı düşünseniz evet. 17 yaşındaki adamın ya, derdi Bellidir yani Belki füzyon dediği bizim bildiğimiz füzyon değildir ya ha nükleer füzyonmuş zaten Ki Hayır yani nükleer füzyon değildir o Öyle tabir ediyor olabilir nükleer Dünyada füzyon Amatör diye. olarak füzyon gerçekleştiren en genç yarışmacı olarak Tarihteki yer aldım Ben tamamen alayım. amatör amaçlarla evde zaman zaman Tabii ki derslerime Gerekli vakti ayırdıktan sonra Ya ama bir şey soracağım Çok özür dilerim Evimizde nükleer füzyonumuzu Nasıl yapabiliriz bana bir nükleer bir şey soruyor. Bunun annesi falan pazarda oranyum mu alıyormuş? Neymiş abi? Neyle yaparsın nükleer füzyonu? Evde nükleer olarak kullanabileceğimiz ne var? Televizyon, Eski dolu, beyaz eşyalar. Hep Onlar, nükleer. Hep nükleer değil mi bunlar? Eski doğru. kitapçılardan alınan dergilerle yaptığını düşünüyorum ben. Asbest var onlarda. Bu arkadaş. Ne, ne? Nükleer füzyonu. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. <Gülüyor> Sen niye sinir oldun adam nükleer füzyon yaptı diye Ya ben bir anda kendi 17 yaşımı düşündüm <gülüyor> Bir adam için bu 17 yaşındaki çocuğu düşündüm Sana da verseler uranyumu sen de yapardın değil mi? Bana bir uranyum verselerdi var ya O zaman görecektin sen Ne yani, yapacaktı falan, uranyum verselerdi? Füzyon yapacaktım <gülüyor> Ama tabi bizim imkanlarımız kısıtlıydı Çünkü biz hep Anadolu'yu gezdiğimiz için Oralarda da uranyum bulunmuyordu Bir bor bulduk Onda da bir şey yapılmıyormuş yani Doğru <gülüyor> Teşekkür ederiz. İsviçreli bilim adamlarını biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmez mi? Boy devrilesince İsviçreli bilim adamları. <gülüyor> Onlara niye sinirlisin herkese mi ya? İsviçreli bilim adamlarının bir şey yok ki. Bana bilim adamı deme. Bu aralar çok hayırlı haberler vermiyorlar. Söyle. Ölüme yakın bir deneyim yaşayıp. Evet. Ne tür bir deneyim? Ölüme yakın bir Bu adam her türlü deneyime açıktır yani. Hafazan Allah projesi mi? Ölüme yakın bir deneyim yaşayıp da kendi vücutlarını dışarıdan gördüklerini savunan kişilerin İddialarını bilimsel olarak kanıtlamış İsviçreli bilim adamları. Ee, ancak uzmanlar bunun ruhun bedeni terk ettiği anlamına gelmediğini... Dini, bedenin ayna karşısına denk geldiği <gülüyor> teorisi miymiş bu? <gülüyor> Tamamen beynin bir e, esprili oyunuymuş bu İsviçreli bilim adamları. Tamamen ne espri zaten ölüm döşeğindeyiz. Gittik mi kaldık mı kalıyor muyuz gidiyor muyuz bu belli değil. Bir de beyin bize espri yapıyor olacak değil şey mi? Belki de gider ayak espirisi beynin. Ya her şeyin ama bir yeri zamanı var ya. Yani işte insan beyni demek ki o gidiş anını bir neşeli bir şeye getiriyor. Bir i̇şte Amerikan Ağazı'sında. esprisi tadında. Hani çok zor bir durumdayken bile o nezih esprileri yapabilme kabiliyeti. Ee? Yani şöyle oluyormuş aslında. Ee, beyin beyin zihinde bir vücut imajı yaratıyormuş. Evet. Ve sen onu... Niye kendi vücudunu yaratıyor? Benim, benim, benim vücut imajı yaratıldığında çok daha güzel şeyler yaratılıyor. Böyle saçlar böyle böyle oldu. Şimdi beynle bir nokta varmış beyinde. bu tam şakakların arka tarafında, alt tarafında kalan kısım. Ne noktası diyoruz biz buna? Z noktası. J noktası. J noktası. E bu nokta uyarılırsa. Nasıl uyaracaksın? Şakaklarına o var. Ölünün şakaklarına olmaz mısın? Doğru. Çünkü bayılır mesela birisi öldü zannederiz. Hemen şakaklarına gömülürüz. Elektrik de uyarıyorlar abi. <gülüyor> Elektrik veririz. Hemen oradan pirin. Bunu ciddi. İsviçre'li bilim adamları şakaklara bağlamışlar hey. elektriği. Evet. Dozaj vermişler tabiri caizse. Ondan sonra ve bu kişi dozaj verilen kişi şakaklara kendi e, şeyini görmüş, vücudunu görmüş. Yani <gülüyor> tabiri. Ya, o kadar ben... elektriği yesen Oktavir. ona bir Mariana versedim başka şey görecekti çok özür dilerim. Ya bir de şimdi adama elektrik veriyorsun ne istersen onu gördürtürsün. Gördün mü abi gördüm abi lütfen daha fazla vermeyin. Dur görmeniz hangi abi. ölecek adama elektrik verilir mi? Doğru derçi kalbe elektroşok dediğimiz bir şey mi? Evet. Doğru bu da biz. Şimdi konuya nasıl geçti bilmiyorum ama deney. Hayır bunlar ölecek adam değil. E adam ölürken diyorsun... O <gülüyor> tamam şey. deyince gaz yapıyor oktan. ölürken şakaklara evet. doğal yoldan elektrik veriyormuş vücut doğal elektrik evet bu espri dediğimiz şey de oradan kaynaklanıyor ha, zaten. anladım bunu da yapay ortamda labaratoryumda hiçbir şey bilmiyormu adamları böyle ya bunlar diş macunu üstünde çalışmıyorlar mı diş macunu, şampuan, diş macunu şampuan, bunlar... şampuan çikolata bunlar nereden ölüyle cildiyle uğraşmaya başladılar ayıp bir şey ya Herkes uzman olduğu konuda yoğunlarsın lütfen. Ölümden dönen insanların bu nedenle ruhları... Ölümden dönenin kaşığı kırız veya şaka kırılsın diye. Ruhları da vücutlarını terk ettiği hissettikleri sanılıyor ama aslında öyle bir şey maalesef meylin sabah sabah Bütün ne büyücü diğer... bıraktın ne ruh bıraktın. Valla var ya bir, bir tane güzel böyle Hep gözümün önünde ölüm, ölüm, ölüm, kara büyü, kara büyü için böyle nasıl şey oldu? İlk oldu. İlk oldum yani. Ufş yapacağım biraz daha şey yapacağım. Hadi buyurun siz güzel bir haber verin. Amerika'nın Los Angeles yani Melekler Adası'ndaki <gülüyor> Montana Grizzly yani Dağlar Kızı Grizzly adlı ayı e, koruma ve eğitim merkezinin sempati yumağı Los gelmiş. Angeles'ta ayı mı varmış? Los Angeles'ın zaten eski sahipleri. Los Bitin. Angeles ayı kaynıyor zaten. Ayı kaynıyor doğru. Artvin 1, Los Angeles 2. Ee, yalnız bu bizim bizim bozayıları falan benzemiyor. Bunların özelliği biraz... Kaba, kaba mı olmaları? Kaba değil iri oluyor ya. Gerçi hani mesela Amerika'dan kıyafetler getiriyorlar ya böyle çok büyük büyük oluyor. Hani Amerikalılar biraz iri yarıca ama ya Meree varacak diye. Tamam sen Ege'nin evet, Ayıları ya, da çok falan. iri oluyor. Ee, geçtiğimiz günlerde bir Şükran günü yemeğinde e, şeref konu olarak <gülüyor> yere <bağlanmadı> o. Hayır <gülüyor> Ay Ay ayı çok iri Onu anlatmaya çalışıyorum hakikaten iri Hayır, Bizim, yani şey bizim şey bozayiler sempatik Bizim kadar en fazla en iri ayı dediğim Bizim kadar yani, yani Amerika'dan kadar... gelen giysiler kadar iri mi ayı <gülüyor> o, o benzetmeyi de havada kalmasın diye <gülüyor> Evet aynen dediğiniz gibi 4,5 yaşındaki ile beraber Bütün eğitmenler sofraya oturmuşlar Bir ile beraber Ham hum şarolop diyerek Yemekleri indirmişler gerçi de bu Şükran yemeğinde Ne yeniyor özellikle Hindi Hildi yeniyor efendim tatlı patates yeniyor Tabi böyle bir durumda ayı zaten hepsini yemiş e, Diğer en son bu. birkaç <gülüyor> araştırmacı da yemiş Ve böylece sofradan kalkın bir ayıyla sofraya oturmak ne demek ya çok özür dilerim ben Anla şimdi bunu haberi ne yani bu ayıyla sofraya oturmuşlar <gülüyor> aç kalmışlar bu mu? Aç kalmışlar Ayıyla <gülüyor> keşke sofraya oturmuşlar. oturmasaydık Bir daha da oturursak iki olsun demişler Bunun üzerine ne? park müdürü gelmiş siz demiş nasıl konuşuyorsun Ne park ya? Ayı Parkı Ayı Parkı Öyle bir şey mi var Los Angeles? Los Angeles'ta. <gülüyor> Los Angeles'ta aklına gelen her şey var Oktay. Yok yok yani Hakikaten ne, nasıl yazıyor ya Haber file bir okusalım Valla doğru söylüyorum ya Aynı bu şekilde verdiğim gibi Ne bir eksik ne bir fazla Noktasına virgülüne dokunmadan diyoruz İngiltere olmazsa olmaz diyerek Bir haber vermek istiyorum İngiltere'den. Efendim. İyi bir ebeveyn ormanın Altı yolu açıklanmış İngiltere'de Çok oh. önemli Ege Bey bakın Sizin için önemli Test yap bana 500 milyon dolarlık bir izleme programı başlatmış. 12 milyon çocuğun sağlık, eğitim ve e, daha iyi yaşayabilmesi için. Onun yerine 500 milyon dolarla bütün çocukları bir PlayStation alsa, bir gofret alsa o çocuklar zaten daha mutlu olurdu. Oğlum 4 aylık çocuğa PlayStation alınır mı? Psikopat mı yapacaksın? Işte 4 aylıklar için gofret, gofret. Doğru, dişi çıkmışlar için diyelim istersen. Çocuğun da dişi çıkmıyor ki bizim gibi. Bizimkisi gibi cesine. Evet. Şimdi 6 tane tavsiye var onları vermek istiyorum ben. Bir, 1- Çocuklarınız da iyi vakit geçirin diyor Ebeyinlere yetkililer. Çocukla ne iyi vakit geçecek sıkıcı sıkıcı davranışlar. Şimdi senle otursak, ben senin yanında her tuttuğum şey ağzıma sokup böyle tükürük içinde bıraksam iyi vakit geçirmiş olur mu? Kalkara giderim mi? Hey işte biz de aynı duruma düşüyoruz evde kaç gündür. Evet, evet, <gülüyor> bir de affedersin her taraflarına akıyor galiba. Evet. İnsan bir salyasına falan. Biz seviyoruz o şafof şafof şafof. Sevsen sen ama şöyle demiş uzmanlar onların yani bu iyi vakit geçirin dedikten sonra onların sizin ilginize ve sevginize ihtiyacı var. Tamam anladık. Onu evet. hep zaten onu öne sürüyorlar. iyi bir şey yaptığı zaman onu hemen övün. Övün dedi ovun Hayır övün Fahim. Kime öveceğiz? Bebe. Yandakine üçüncü bir kişiye. Bak bak görüyor musun ne güzel yaptı. Veya yüzüne yüzüne. Ben zaten kendimi övüyorum o sırada onu da övmüş oluyorum. Bunu ben öğrettim diyebilirsiniz. <gülüyor> Çünkü böylece aynı şeyi tekrar yapmaya teşvik edilmiş olacaksınız demiş. Peki habire aynı şeyi yapan bir çocuğu nereye kadar öveceğiz? <gülüyor> Canım hep aynı şeyi ya. Şey zaman ya. o çocuk orada bir kısır döngüde kalacak. Gelecek 20 yaşına gene e -e -e -e -e diye ağzına sokup sokup böyle. Küçük yaramazlıkları oluyor mu Ali'nin mesela onu sorayım. Daha bir şey yapamıyor ki kendi boşuna. Ama yapsa bütün pislikleri yapacak gibi duruyor bence. Şimdi bu küçük yaramazlıklarla başa çıkmanın en iyi yolu görmezlikten gelmektir Hı -hı. bence de doğru yalnız nasıl ya? Küçük yaramazlık mesela sabahları bazen böyle şeye başlıyor şimdi <gülüyor> yapmaya başlıyor ben mesela şimdi onu öyle kucağıma alsam falan susturabilirim ama görmezden geliyorum hemen evden kaçıyorum radyoya böylece benden çıkmış oluyor Bravo. Yapman gereken bu. İleride de bunu yap. Çok fazla tehdit ve uyarıda bulunmaktan kaçın. Canım onun da Sanki doğru. anlıyor. Doğru. Boşu boşu da dilini yoracaksın. Yani yoracaksın. bir de çok fazla dedi edip de yapmazsan bu sefer çocuğun gelişimi bozuluyor. Yani söylediğin şeyi de yapmak zorundasın. Gebertirim seni dediğinde çocuğu boğacaksın. Birisi elinden alacak yani. Evet aynen öyle. Ondan sonra... Sonuncu yaladan... Sonuncu yaladan... Kendi duygularınıza hakim olmadan çocuğunuzu disipline etmeniz çok zor. Her zaman ne olmalısınız? Sabırlı. Sakin olmalısınız sakin, demiş. Sakin diyorum. Uzmanlar evet. ve dikkat etmesi gereken altı yol olarak bunlar verilmiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay Günaydın. ay, dın dın dın. Günay, ay, ay. Reyikat bir insanlar günaydın Epirus'e hepiniz bir kez daha 9:21 saat modern sabahlarda FSP San Blues Festivali'nin davetlerini kazanma şansınız var. Buckwheat Zidekon. Larry Garner and Ben ve Michael Powers Aynı sahnede olacaklar 24 Kasım Cuma saat 19.30'da Başlayacak FSP Sen Blues Festivali Gecesine davetiyeler veriyoruz İki çifte davetiyeler vereceğiz Bu sabah eğlenceli bir konu seçtik Konuşmak için <gülüyor> ee, Ve gerçekten de ilginç şeyler çıkacağını düşünüyoruz Evet Octal fikrinde bu Bu benim fikrimdi ee, Bu sabah Hayvan sahibi olan dinleyicilerimizle konuşmak istiyoruz ama öyle hani e, her Kedi hayvan tefek, değil. Kuş değil. değil, e, Renkli bir hayvan. Mesela ne düşünmüştük? Fil. fil. Bugün, evinde fil besleyen dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. Fillerle yaşanan ilginç şeyler. E, özellikle apartmanda fil bakımının zorlukları komşularla yaşananlar. Ama illa evinde beslemesi şart değil. Ya olanlar. Bahçede olan da olabilir. olabilir. Bekliyoruz telefonlarınızı. Telefonumuz 210-30-30. Şöyle bir bakıyorum, peki <gülüyor> gelmiyor mu abi? Evet, gelir zaten. Değil? Biraz biz fillerle ilgili anılarımızı anlatalım. O sırada yani gelir. Fillerle ne anılarımız var? Mesela ben yani e, fil olabilir e, böyle fil eve ilk filin geldiği anda yaşananlar olabilir. <gülüyor> fil yavrulayınca yaşananlar olabilir. Şöyle bir bakıyoruz. Var mı telefon? Telefon kesin yok. Saatleri yok mu ya? Allah Allah O zaman öbür konuya geçelim isterseniz Yok, telefon yok mu telefon yok mu Fil sahipleri yoksa Fik Demek misafir. ki şu anda herkes filleriyle ilgileniyor diyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> O zaman şey yapalım Yok mu hala telefon yok mu Özel uçak Onu düşünmüştük ya geçen gün tamam, Özel uçağı bizler. olan dinleyicilerimizin yaşadıkları özel uçaklarıyla <gülüyor> Özel uçaklarda yaşananlar Tabi çok özel olmama kaydıyla Telefon mu Telefon. Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur Argon. Onur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Hangi merhaba. konuda aradınız? Özel uçak sahibi miysiniz? Fil sahibi miysiniz? Aynen fil ilgili konuşacağım ya. Çok dertliyim sormayın. Ne derdiniz var? Cevap, filiniz var. De, derd olur mu filin olanı? Filin var mı? Derdin var kardeşim. Nasıl diyorsun sen Film varsa derdin? Bir kere düşün onu besledim. Evet. Benim kadar yiyor zaten. Ben Ad, de o kadar bir yiyorum. Bir dakika hadi. en baştan başlayalım Onur. Adı ne? Adı Dumbo. Dumbo. Evet. Tamam, peki fil için alışveriş gelmiş bir belki ama başka hani köpeklerde de kara başlı kedi kedi şeyle ineklere sarı kız falan denir. ki bizim filmette Dumbo. Dumbo. <gülüyor> Nereden bul? Yavruyken Yavru. mi aldınız? Büyükten mi aldınız fili? Yavruyken aldım. Beni kandırdılar dediler ki bu küçük boy dediler, büyümez dediler. Ha. Ama He. büyüdü değil mi? Midilli gibi cesine. evet, midilli cinsi dediler buna. <gülüyor> ben de işte bir safanma denk geldi. Peki ne derdin ne? Yani komik. Biz daha böyle hani güzel hikayeler duymak istedik fil Abi, sahiplerinden. Hayvan pisliyor. Özür diliyorum ama. Evet doğru. Hayvanın kabahati de fil kadar. Yani pisliyor ve bir oda büyüklüğünde kürekle temizlemek zorunda kalıyorum her gün. E Dumbo'ya eğitim vermediniz mi bu konuda? Gazeteyle önünden bulacaksınız. Yaptığı yeri taşırıyor devamlı. Doğru bak orada. Tabii doğru. büyük büyük sorun ya. Nerede oturuyordun Onur sen? Aşağıya oturuyorum. Eski bina Aşağı komşudan devamlı ses. <gülüyor> Duvallar <Duvarga>. de iyice. da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki, şimdi o. evde misin peki Onur? Değil. Şu anda evde değilim. Arabayla çıktım. Arada böyle kendimi atıyorum dışarı anneme teslim et. Ben ha. dedi ki getirirsen ben çıkarım dedi ama. Gün içinde e, annene mi teslim ediyorsun boyu ya da öyle bir şey. <gülüyor> peki dışarıya çıkarım gezdirme yani falan filan oluyor mu? Gezdirme. gezdirme oluyor mu? Dışarıya çıkıp. Bitti. Alo. Bitti. bitti. Kontörü bitti Onur. E, filin intikamı diyoruz. E tabi şimdi insan bütün gelirini file yönlendirirse böyle durumlar yaşayabiliyor. Ama ne kadar hoş anısı değil mi? değil mi? Fil sahibi olan dinleyicilerimiz. Evet sizlere sesleniyoruz. Filler neler diyeceksiniz? <gülüyor> Fillerimiz. Fillerimiz. Bizim bir Hüseyin amca vardı onun bir, bir yavru fili vardı. Ne oldu acaba ya öldü mü kazada mı öldü artık? <gülüyor> Herhalde kazada öldü falan. <gülüyor> çok telefon gelmedi ama ben daha çok telefon gelip zannediyorum. Belki de insanlar gizli gizli besliyorlar fili. Belki gibi. de fil beslemek ayıp. Ne kız var Tek ya? Pek çok kültürde ayıp evet doğru. O yüzden belki de yani bizim kültürümüze yerleşmemiş fil beslemek. O zaman bu şeyi konusunu konuşalım ya. Özel Allah Allah. uçaklar. Özel, özel uçaklar. Uçak, tamam evet, ya. özel uçak sahipleri. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba Günaydın. Kimle görüşüyoruz sen efendim? Selvin baba. Salvin Hanım. Hayır, şeyle, Selvin. Salvin. Salvin, evet, evet. Hanım neredesiniz şu anda? Şu anda Köln'ün uçuş sahibiyim. Trafiktesiniz, tıkandınız, kaldınız mı orada? Yani tutandım kaldım. İşe de geç kaldım zaten. Ne işle uğraşıyorsunuz? Evet. Öğretmenim. Öğretmensiniz. Aa, hangi okula yetişmeye çalışıyorsunuz? Çankaya Üniversitesi'nde. Oho daha Oho. biraz yolunuz var sizin. Oho Eskişehir yolunda <gülüyor> var ya. Zaten iki ders dersi düşünmeyiz. Peki şey ne dersini öğretmeniz <gülüyor> sizleriniz? İngilizce. İngilizce. Peki evet. Selvin Hanım dinliyoruz siz hangi konuda aradınız? Özel uçak mı filmi? Vallahi özel uçak sahibi olmak isterdim ama... Hı hı, fil Olamadınız yani, mı? Fil, fil konusunda aradım ben. Buyrun efendim. Benim film yok da bizim apartmanda fil besleyenler var o konuda aramak istiyorum. <gülüyor> besleyenler bir de. Birkaç tane <gülüyor> evet. Film. evet. Ama yok maalesef biz fil sahipleriyle bugün. Yok ama bir de diğer görüşü de <gülüyor> alalım. Bir de karşı bakış açısı gerekiyor. Belki Onur'un işte Onur'un komşusudur Selvin Hanım ya. Nerede oturuyorsunuz Selvin Hanım? <gülüyor> birlikte oturuyorum. Birlikte Onların... mi? Birlikte Bilmiyorum. de çok fil var. Birlikte vardı. evet ya ben de birlikte <gülüyor> oturuyorum. Yani sokakta geceleri fil sürüleri geçiyor ya bizim. Ciddi Çünkü söylüyorum. Çünkü insanlar alıyorlar <gülüyor> evlere filleri. Sonra bırakıyorlar. Bakamıyorlar diye sokağa atıyorlar ve evet, evet. belediye görevlileri evet, ne alacaklar. Balsama yemek bırakıyoruz. Onları salın altınlarıyla alıyorlar yani. Böyle olmaz. Balkona niye <gülüyor> yurttaymış gibi pencere önüne balkon önüne şey yapıyorsunuz? Ya şey mi? bu. Elmalı turta koyuyorlarmış. Suzi gibicesine. <gülüyor> Öyle bir evet. şeyiniz var mı? Yok, Siz öyle. ne koyuyorsunuz pardon balkona? Ne evet. tür gıdağları? Işte, Buzdolabı <gülüyor> kullanmıyorum diyorsunuz yani. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Ben Görüşmek üzere. Ederim, İyi sağ şanslar abi. size trafikten. Sağ ol. Sağ <gülüyor> Bu da var <gülüyor> işte bak yani Bil. fil çevreye zarar sadece gürültü değil hortumu ile hırsızlık da yapıyor. Tabii ya yan kesici filler var bir de arsız şımartmışlar o hayvanları nasıl bir şımarıklıksa. Yani bu maymunun şımarıklığına falan da benzemiyor. Espri yapayım diye insanın üstüne koşuyorlar. <gülüyor> Eziyorlar. Aslında, Eziyorlar. Aslında onlar sev, insanlar mi? ölüyor. İnsanlar sev... ölüyor. Oktay ölüyorlar. Pek çok insan ölüyor. Şeyde de mi konuşsak acaba? İlginç meslekler. Mesela bizi Ankara'da şu anda casus olarak bulunan dinleyicilerimiz. Aa <gülüyor> çok vardır ben eminim ya. Valla böyle arasına... vardır. Çünkü başkent yani bir casus varsa ülkede. Muhakkak başkentidir. evet. Şu casus anda... dinleyicilerimiz varsa yani e, e, şey de olabilir tabii. Mesela Ahmet'tir adı da gerçek değildir o. Mesela Pardon. Roger'dır ama adam Türk kültürüyle Türkiye'ye casus olarak gönderileceği için şey yapılmıştır. Hmm. Onlar bizi ararlarsa nerede çalışıyorlar, ne iş yapıyorlar, hani casus Bunu tabii olduğunu Bunun tabii güzel tarafları da var. Çok hoş anılar olması ne? lazım değil mi? Yani bir de ne iş yaptıkları falan da çok değil hani... Nasıl gizliyorlar? Onlar yani, da, yani kimliklerini nasıl gizliyorlar falan. şey yapabiliriz. Bu casuz dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Yine görüşürüz. Volkan ben. Merhabalar Volkan Bey. Hangi konuda arayacaksınız? Casuz musunuz? Fil İkisi. sahibi misiniz? İkisi de değil. Özel uçak mı o zaman? <gülüyor> evet. Özel uçağım var. <gülüyor> Bu dinleriz dinliyoruz efendim. Ee, benim işim havaalanlarıyla da ilgili olduğu için... E... Uçakla da iş yapıyorum bazen. Bir keresinde Antalya'da tabii küçük bir uçak var bende. Hı hı. E, bu halk arasında pırpır pır diye tabir edilen cinsten. Evet. Yoğun hava alanlarında biraz yavaş kalıyor tabii bizimkiler ama biz mecburen aynı hava alanını kullanmak zorunda kalıyoruz. Bir seferinde en büyük olay oydu başıma gelen. Hava alanında alçalmadayken arkamdan yolcu uçağı geldi ve tepemden pas geçmek zorunda kaldı. Ben Nasıl yavaş yani kaldım. sizi görmemiş? <gülüyor> öyle mi? Siz inmiyorsunuz hiç umursamadan o mu inmeye çalıştı? Yok öyle olmadı. Beni görmeseydi ben bu telefon konuşmasını yapamıyor olurdum zaten. Hı -hı. O beni gördüğü için pas geçti. Peki siz özel uçağı neden aldınız Volkan Bey? Ne amaçla Volkan. aldınız yani? Ulaşım evet, amacıyla en... mı Evet, çeşitli şeyleri var, amaçları var. Peki, Eğitim, test. Peki kaç para Volkan Bey ayıptır sorması? Yani yediğinizde, içtiğinizde gözümüz yok da özel uçağınızda var. Ne kadar yani? Kaç paramız olması lazım? O tarzlı uçaklar. O tip bir şey. O tip bir şey. Evet, mesela Cessna tarzında bir uçak herhalde sanıyorum e, 50 bin dolar civarından falan başlıyor. 50 bin 40, 40 bin, 50 bin civarından başlıyor. Bin Çok yakıyor in... mu? nasıl çok yakıyor mu bir Antalya'ya gitmek üzere. yok mesela. çok yakmıyor iyi kaçıyor ama Ve <gülüyor> para da cevap veriyor sakin kullanıma hayır diyor mu ee, yok hayır öyle çok güzel şey sizinkinin yok. markası ne Piper. Piper, evet. Piper Piper Piper Piper Aa çok güzelmiş ya yani ikinci ellerinde kadar bunların zaten bu söylediğim ikinci eller yani Sıkıntı. siz satsanız 50 bin dolara mı satarsınız bugün benimki biraz daha küçük bir uçak ee, iki kişilik o birazcık yeter daha... Yeter canım, yani. <gülüyor> tabii canım kaç kişi bin uçağa zaten? Abi buradan üç kişi gidecek olsak ne yapacağız? Valla size bir 172 paklar, sesine 172. O da kaça patlar bizim? Dört kişilik o, işte dediğim gibi herhalde 50 Sizinki kaç para? Sizinki? Sizinkine kadar olur değil Volkan. Benimki iki kişilik, size yaramaz. Bir ya, kişi bekler ya da sırayla biriniz alır Bir gün gelme yaparız ya. Evet. O önemli değil, seninki kaç para? Hala söylemiyorsun fiyatını ya. Hocam anlaşırız. <gülüyor> 30 bin falan işte ya demek ki. 20-30 bin Yok, arasında bir şey. Herhalde 45 civarı falan. 40-45 civarı, şey. civarı. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek <gülüyor> i̇yi güzel iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Vay be. Vay be. Ya insan bazen mosmor olup... <gülüyor> Arkadan mosmor oluyor. Şurada bir espri yapalım dedik. <gülüyor> Fili olan çıktı. Olmayacak konular açalım dedik. Özel uçak olan çıktı. Konuyu kapatıp esas yarışmaya gelecekti. Kapanmadı bir türlü. <gülüyor> Bence bu sayfayı kapatalım. Özel, kapatacağız. Ya, ya. kapatacak Evsel bir şey yok bir, şey... bir de casus dinleyelim ya. <gülüyor> Casusluk yapalım onu da bir dinleyelim tam olsun yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, ay, dın. Amanın komşular. Boner sabahlar devam ediyor. FSP Sen Festivali'nin davetiyelerini veriyoruz. Garip konulardan bahsediyoruz bu sabah bir espiri diye başladık ama umduğumuz gibi devam etmedi. Fil sahibi varmış gerçekten arkadaş? Varmış. Özel uçak sahibi varmış. Bana arayan dinleyicilerimiz hiç yalan söylüyormuş gibi gelmedi. İyice, niye yalan söyle Fil sahibinden ben biraz şüphelendim ama. Onur'dan mı? onurdan biraz şüphelendi. Ben de en başta şüphelenmiştim ama fil bazen uuuu diye bağırıyor. Aynısını de. yaptı değil Aynısını mi? Ya. Bütün şüpheler silindi. Fili olmayan bu, bu takvidi yapamaz çünkü doğru. Şimdiki konumuzda casuslar şehrimizde yaşayan casuslardan telefon bekliyoruz Cansuzluk bir akrabanız yaparken... da olabilir Tabii bir yakınınız bir arkadaşınız casus olabilir onu burada şey yapabilirsiniz ifşa edebilirsiniz, i̇fşa edebilirsiniz ve casusluk yaparken başınızdan geçen ilginç olaylar. İlginç olaylar. Ve de kendi isminizi de kullanmak zorunda değilsin sevgili dinleyiciler. Davetiye içini bir şekilde çözeceğiz. Çözeceğiz. Efes Pilsen Blues Festivali'nde 24 Kasım Cuma günü sahneye kimler çıkıyor? Kimlerin söyle. çıktığı belli. Bakmadan söyle. Çok kaliteli müzisyenler çıkıyor ve seyirciler arasında fil sahipleri, uçak sahipleri de olacak. Leri Leri diye birinin... var. Neri bizim Leri. Leri Garner ben. Evet. Leri Garner ben. Garner Michael. Michael Hutchins. Michael powers zidekon dev sanatçılar hepsi aynı saniyede buluşacak başka konu daha açabiliriz aslında ya casusun konusunda bir telefon gelmedi bir Telefon gelsin. bir de ne casusu istiyoruz sanayi casusu olur başka şey olur icat yapmış olabilir bazı insanlar bilimsel literatürde yeri olmayan henüz açıklanamayan icatlarla küresel ısınlık Şöyle söyleyeyim, küresel ısınmayı ortadan kaldırabilecek dinleyicilerimizden de telefonu alalım bu sabah. Bu konuda projesi olanlar, Hı -hı. çalışmaları olanlar biz de paylaşsınlar. Efendim ben şöyle şöyle yapacağım, kaldıracağım bu küresel ısınmayı, imkan tanısın diyenler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Volkan. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesin şu anda? Ee, şu an Ostim tarafındayım. Ostim tarafındayım. E, Casus e, musunuz? E, Casus musunuz? Ben 3 konu için aradım. Ben aslında fil terbiyesiz süsü verilmiş bir casulluk yapıyorum. Aa, ne kadar <gülüyor> ilginç bir mesleğiniz var. Evet, evet, gerçekten çok zor ve yorucu bir meslek tabii ki. Seyahatlerimi de özel uçağımla yaptığım için tam bana göre bir konu olduğunu düşündüm ve hemen sizi aradım. Çok özür dilerim Volkan. Osteam ne yapıyorsunuz şu anda? Şu an özel bir görev demiştim başlarken. Onu açıklayamam ne yazık ki. Peki bu casusluk yaparken başınızda geçen ilginç olaylar var mı? Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi zaten fil almaya sebep olan bir olay var. Daha önce palyaço örlüğünde çıkıyordum ben e, görevlerime. Ama e, tabii görev esnasında karşımdaki ve kendi içindeki arkadaşlarımı çok güldürdüğüm için e, bir uyarı cezası aldım. Dikkat, dikkat çektiğin için uyarı cezası aldım. E, tabii tabii. Yani, e, Kimliğiniz şifre olmuştur canım. E, o tam olarak değil tabii. Yani Çünkü kocaman, makyaj var. Burnum var tabii. E, tam yüzümü göremiyorlar. Ama dediğim gibi ekibimin konsantrasyonunu bozuyordum. Ve o yüzden ben de karar değiştirdim. Yavru bir fil aldım. Hmm. Ee, onunla beraber hmm. şöyle fil terbiyesi, terbiyesi olarak. Fille uğraşmak evet. zor değil mi? Filler <gülüyor> zor yani. Vallahi, e, gerçekten çok zor. E, yaklaşık 6 ay oldu. Hala pati vermeyi öğretemedim. Peki Ama, Volkan e, pati verse alabilecek misiniz koca filin <gülüyor> patisini? İşte pati. e, en çok merak ettiğim konu da o, o yüzden onun için çabalıyorum. Eğittiğin um, şu anda kaç tane fil var? Sadece bu, işte bu da vazife gereği yanımda bulunuyor zaten. Vazife gereği yanınızda stil bulunuyoruz. Evet. Ne güzel. Peki. Çok kesin, teşekkürler. Aldık mı teşekkür ismini? Ederim. Aldık. Volkan diye seslenmek doğru mu peki sana? Yoksa başka bir isimleri e, zaten anlayacağız. Zaten kodladım bu benim. Ha kodladın zaten tamam. Yüzbaşı da... Volkan. Yok daha olamadık daha çavuş. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ha, efendim. Tamam oldu. Ya ne kadar ilginç değil mi? Yani e, Birini ararken üç işi yapan... Bu arada bazı üst düzey yöneticilere, bürokratlara da buradan bir mesaj verin. Yani öbür gün yanınıza fil bir adam gelirse onun yanında özel devlet sırrı gibi konuları konuşmasınlar. Çünkü Tabii o bir casus. <gülüyor> Zaten şimdiden değişmiştir onun şeyi planı programı. İkinci B planı oluyor değil Tabii mi? mesela zaman? Palyol Çevirken file geçmiş. Şimdi bir sonraki ne olacak bilmiyorum. Bugün de itibaren değiştirir herhalde. Bu arada e, özgün uçma denemeleri yapan dinleyicilerimizden de telefon bekliyoruz. İlla uçak sahibi olmalarına gerek yok. İşte kanat takarak, Hı -hı. pervane yaparak Hı -hı. uçan dinleyicilerimiz varsa. Çünkü hani böyle bazen dar konular seçtiğimizi ben düşünüyorum. Böyle ben genel bir şekilde herkese hitap edecek. sanatsal onların. da e, düşünmek istiyorum. Ben e, çıplak poz veren dinleyicilerimizi merak ediyorum. Herhangi birine. Herhangi birine herhangi bir konuda herhangi bir konuda herhangi birine poz verenleri de poz verenler köşemizde şey yani oldu. konu sınırlaması yok mu çünkü sanatsal dediğin en başta ya yani sanatsal tabii ki hani yani kişisel bu. olabilir kişisel mi kişisel bir, poz bak dikkat edersen sanat çerçevesini ben koydum herhangi bir konuda o çerçeve biri... dahilinde anladım bu bir resim olabilir bu bir fotoğraf olabilir bu bir film olabilir bu bir Başka ne olabilir? Şiir. Şiir değil Belki mi? Belki adam öyle çıplak kadına bakarak yazıyor şiirlerini. Belki bir plastik sanatlarda olabilir. Değil mi? Mesela adam plastik bir şeyleri eritip damlatıyor üstüne. Öyle, <gülüyor> o öyle manyak adamlar da var. O da sanat oluyor çünkü. Ee, doğru. Ve e, yine bir tartışabileceğimiz bir konu. Sizin aklımda kalsın sonra söyleriz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cüneyt ben. Cüneyt Bey. Hangi konu için uçaklarla ilgili aradım. Buyurun dinliyoruz efendim. Bu Volkan Bey'in bahsettiği uçakları satıyorum da. Satıyorsunuz. Evet kaça falan diye sordunuz onun için aradım. Galeriniz mi var? Yok galeri şeklinde değil temsilcilik şeklinde. Temsilcilik şeklinde. Temsilcilik şeklinde. Evet. Satıyorsunuz da sizin var mı bir tane? Bizim var bir tane şimdi motorlu. Hı hı. Bakın herkesin var, Volkan Medya müşterimiz zaten. Hadi ya. Evet. Biraz koyrat kullanıyor gibi geldi bana uçağa. <gülüyor> Yok iyi kullanıyor. İyi, kullanıyor. iyi kullanıyor. Yeni bakımın açık, gayet temiz uçağın. Çok var mı uçak sahibi Ankara'da? Ankara'da var. Ankara'da kulüpler var. Burak Havacılık kulübü var mesela. Oraya gidip öğreniyorlar. Sonra kendi uçaklarını alıyorlar. ve orada 2-3 ortak bir uçak alabiliyorlar. Daha sonra okullar var. Sinder. Peki uçakta şoför olarak çalışma imkanı var mı? Hani... Var. Çok da bir bir iyi kanat var. bana çalışıyor, öbür kanat uçak sahibi. Yani falan <gülüyor> Yok. Gibi. Yok özel jetlerde çalışıyor pilotlar ve bayağı da iyi paralıyorlar. Siz uçurabiliyor musunuz uçak? Ben yani şeyim yok. Lisansım yok da uçursam uçurabilirim diye tahmin ediyorum. <gülüyor> İlginiz var mı peki? İlgim var. Zamanım yok. Lisans değil de önemli olan özgüven anladığım kadarıyla. Evet, evet. Onun o var bende fazlasıyla. Kaç para peki? Kaça satıyorsun? Sıfırlarını söyleyeyim yani dediği gibi Volkan Bey'in. Kullanılmış olanlar 50-60 bin dolardan başlıyor. Sıfırları 200 bin dolar civarında. Bunlar havalı uçaklar mı öyle böyle? Pervaneli. Pervaneli. Yani havalı on... derken görünümü havalı mı? Görünümü bence havalı. Ben satıyorum kötü diyemem öyle tende. <gülüyor> Peki biraz farklı değil mi ya? Dört katı. Ee, çünkü on, yani bu biraz teknik bir konu da. <gülüyor> Anlatayım ister misiniz? Galeriden çıkarttığın anda fiyatı pazarlık 50 dolara kalktı, indi, yeri fiyat Aynen. zaten. esasında jetlerde daha farklı. Jetlerde yani jet de satıyoruz aynı zamanda. Özellikle. Jet alan var mı çok özür dilerim Ankara'da Ankara'da iki, e, bizden alan 2 kişi var Ne yapıyorlar onlar şu anda jetlerini Jet var diye Daha doğrusu kiraya veriyorlar boş zamanında Ya da sahipleri sağa sola gidiyor Bazen de jet yatıyormuş orada kuzu gibi Yatıyor Çünkü bir, bir yanını çizdirmişler jet yatıyor orada <gülüyor> Peki bu 200 bin dolar taksit oluyor mu Ben bir de satışçıyı e, bunu çok... Valla 5 seneye kadar lees oluyor Lees derken lease yani, yani finansal kiralama Bey saydan sonra da please evet, <gülüyor> diye <aynen>. şey yapıyoruz. yapıyor. Sürekli veriyorlar şey. Çok teşekkürler. Ben Görüşmek üzere. Teşekkür güzelim. ederim. İyi günler. Vadi Ankara semalarında ne jet sahipleri varmış, i̇ki haberimiz tane, yok ya. İki tane jet hiç de Var görmüyoruz. Şimdi. Bazen bir askeri helikopter görüyoruz. Aa helikopter sahipleri. Evet de arasında ya arasında helikopter bize. sahipleri değil mi? <gülüyor> Veya hovercraft. Ben onu merak ediyorum. Hovercraft. İstersen zeplin sahiplerinden de alalım. Zeplin sahipleri. Zeplin sahipleri bugün uçan şeylerin sahipleri arasında bizim. Ama uçan derken mesela balon olabilir mi? Balon olur tabii. Ankara'da ben hiç balon görmüyorum. Eskiden çocukluğumda hatırlıyorum da bir sürü balon gördüm Ankara'da. dikmen sür balondu ve aşağıda da hep kravatla insanlı. <gülüyor> Kadın erke kravat takardı o zaman Ankara'da. Bir çirkin bir dönem vardı <gülüyor> <gülüyor> modu olarak. Ve de e, mirasa konmak için bir yakınlarının ölmesini bekleyenlerden de telefon bekliyoruz. O bekleyişin keyifli. Ee, anlarından neler Hatta isterseniz bir adım ötüsüne geçip Miras'ı konmak için bir yakınlarını öldürenlerinden Ve o ilginç planlar O pek planları diyoruz. evet Sosu Neler zaman, yaşanmış ne şöyle olmuş Bakıyoruz da pek telefon <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor <gülüyor> bu konuyla ilgili Allah Allah gelmiyor Bir sürü konu verdik abi muhakkak Hakan vardır abi. yani Çünkü bilir. ben her yere hitap ettiğimizi düşünüyorum Değişik Bugün bir... bir fil sahibi Bugün bir jet sahibiyle Aynı konuda bizim için o zaman şey yapalım böyle daha çok kişiye hitap eden bir konu açalım organ mafyasında çalışan dinleyicilerimiz olabilir mesela o organlar alınırken yaşanan ilginç olaylar enteresan komik hikayeler olabilir mesela bir tane duyduğumuz hikaye var hani küvete koymuşlar adamı buzlu, buzlu. Ha, evet. bu tip ilginç olayları anlatacak dinleyicilerimiz varsa telefonumuz bir de kaça gidiyor olur. mesela organlar kaça gidiyor her organımız aynı mı değer olarak. Ha evet. Öyle. Mesela böbrek ucuz diye tahmin ediyorum. Çünkü iki tane var. Uçak piyasasına mesela girdik. Jet'in yani. fiyatını sormadık gerçeğe. Keşke fil değil. fiyatı da sormadık. Ama küçükken almış. Zaten, zaten, zaten onları pet shop'tan falan alıyorsun yani sonuçta. Fil mi? Tabii. E, tamam canım. Kaç para olur ki? Hamster zaten 5-6 milyonsa fil de olsun. 10-15 JTL yani. Hadi çok özel bir fil. Niye canım? Nasıl? Kediler var 200-300 dolara. Ya onlar İran kedisi abi. Filmlerinin nasıl bir faiz? orantı zaten sokak filmi. E Abi fillerde böyle ya. bir enteresan durum yok mesela atıyorum çok atıyorum mesela Van kedisi var, <gülüyor> <gülüyor> İran kedisi var, Ankara kedisi var değil mi? Bunlar hep bizim Siam kedisi var. Bunlar... Futbolcu dinleyicilerimiz arayabilir bize profesyonel profesyonel, profesyonel, futbolcu, profesyonel futbolcu derken yani e, dört büyüklerde oynamış dört büyüklerde oynamış dinleyicilerimiz arayabilir veya şey şöyle diyelim onu biraz daha, çünkü çok dinleyicimiz vardır büyük ihtimalle dört büyüklerden yurt dışındaki takımlardan transfer teklifi falan dinleyicilerimiz bu transfer tekliflerinde yaşanan ilginç olaylardan <gülüyor> bahsedebilirler mesela teklif geldi gelmedi falan gibi gelmiş başkasına gelmiş mesela günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz doğu özdemir doğu bey dinliyorsunuz buyurun Şimdi hangisinden başlayayım? Öyle bir şey saydınız ki artık hepsinde yani bir otarakta bizim olduğu için. En kuvvetli olduğunuz alanı hangisiyse olmaz. O zaman şöyle yapalım. Helikopter ve Land Speeder sahipliğinden başlayalım. Öbürü dediğiniz nedir anlamadık onu. Lenspeeder. Lenspeeder. Evet, AILM'de e, casusluk yaparken almıştım şeyleri. Emekli seyimiz, <gülüyor> Yok hayır öyle değil yani e, başka bir şey için gitmiştim de bir baktım Lenspeeder'in planları var onları da hemen araklayıp kendi imal ettim. Lenspeeder yani. nasıl bir şey ya? Şöyle ki Luke Skywalker'ın e, Gezerken he, kullandığı yere he. değmeyen alet var ya Birinci filmde olan Evet bir değil dört efendim yapmayın lütfen Ha dördüncü hikayede evet, O çok ee, güzelmiş ha E tabi güzel ee, Ankara yolları uygun mu onun için Aslında onlara İstanbul daha güzel Dar yani biraz daha Alo Bağlantıyı kestiler Kimi Dinleniyor kesti adam mi? adam da bazen saf yani ya dinleniyor kardeşim senin telefonu dinleniyor yani. Bunu nasıl anlamıyorsun Gerçek ya? Çek ismini ver, soyadını ver diye ondan hemen... Ve adamın yeri tespit edildi ve şu anda... Kesinlikle. İmha edildi. Güzel efendim. Ah, kim, kim, kim, kim, kim, kim. Beyefendi radyo varsa <gülüyor> açık onu bir kısalım isterseniz. Kısıtım onu. Heh, kimle görüşüyoruz? Ben İlker. İlker Bey dinliyoruz Siz hangi konuda aradınız? <gülüyor> ben farklı bir konuda aradım ya <gülüyor> ee, Şöyle bir... Fikrim var. Ee, Kendimde hala süper e, kahraman potansiyeli gören dinleyicilerden de telefon almanızı rica ediyorum ben. Aa, güzel. Evet o da çok geniş bir konu çünkü. Sizde ben var mı çünkü, İlker Bey? Var. Var. Bende de var. Öyle özellikler. Ne zaman çıktı ortaya? Kendimi bildim bileli böyle hissediyorum. Doğuştan öylesiniz. Yani öyle bir herhangi e, radyoaktif bir şeye maruz kalmadınız. Yok, yok ama mesela hani bu Spider-Man'in bu Aa! atarken yaptığı bir hareket var ya. Parmak hareketi, ha? Evet, evet. Onu zaman zaman mesela deniyorum. Bir şey çıkıyor ee, mu? Yok, henüz bir sonuca varandım ama çıkacak gibi geliyor bana yani. <gülüyor> İlker Bey, şu anda süper olarak yaptığınız tek Spider-Man'in el hareketini mi taklit etmek? <gülüyor> Ben hayır, anlayamadım da o yüzden açık söylüyorum. Şimdi bu bir başlangıç tabii. Başka bir, peki içinizde başka bir kahraman var mı Spider-Man dışında? Mesela Superman'in. Superman'le ilgili e, küçükken vardı. Var. Mesela Ondan işte, da pelerin oldu. için çok ısrar etmiştim annemle. Olmadı mı onu? <gülüyor> Almadılar, pelerini alsalardı. Mesela o uçma konusuna da aynı zamanda dahil olacaktım. İşte ailelerin... E, zamanında çocuklara yaklaşımı çok önemli Gerçekten. bu kahramanlık müessesesinde. Mesela bir May Hala, değil mi? O örümcek adam için canını dişine taktı. Dikiş öğretti ya. Şimdi dikiş öğretmezse çocuğa, Peter Parker nasıl nerede gidecek örümcek adam kostümü alacak? Çok doğru. Ben bu konuyla ilgili sosyal hareketlerin başlangıcının öncüsü olmak istiyorum. Çok teşekkürler. Oldunuz. <gülüyor> <Zaten>. <gülüyor> İlk görüşmek güzel efendim. Kolay gelsin. Evet bugün serbest kürsü gibi oldu bir taraftan. Serbest kürsü gibi oldu bir de İlker hakikaten içinden ne geçiyorsa onu söyledi yani. Hani ağa çıkıyor falan da diyebilirdi. Ama ne yaptı? Dürüst oldu. Dürüstlük kazandı Dürüst oldu. bence bu taraftan Demedi bakınca. Bizde sosyal projenin bu sayede öncüsü oldu. Tebrik ediyoruz. O zaman 5 ee, dakikamız kalmış. 5 dakikada hangi konularda telefon olabiliriz? 1- Evde bir. fil bakımı. Fil, fil sahipleri. Uşak, helikopter. Ondan sonra ha, bir telefon cansuz. gelmiş. Cansuzlardan bekliyoruz telefon. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Efe. Efe Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşleyin de misiniz şu anda? Yok şimdi Kocatepe civarlarındayım. Kocatepe civarlarında. <gülüyor> ne yapıyorsunuz orada? Ee, Camiye geçiyorum. Peki efendim ne işle uğraşıyorsunuz? Ee, öğrenciyim. Öğrencisiniz. Peki Cansuz öğrenci. Yok overcraftım var da yapıyorum arada. Teşekkür ederiz. Biraz anlatır mısınız başınıza gelen ilginç olaylar? Hovercraft'la casusluk yaparken. İşte genelde arabayla kaçıyordum casusluk yaparken. Hı hı. Kaçarken deniz çıkınca önüme mecburen duruyordum, yakalanıyordum. Ben de çocuğumu bir Hovercraft almakta buldum. Ne iyiydin şimdisi. <gülüyor> Harika ya, onu yakalandıktan sonra, kurtulduktan sonra mı karar verdiniz? Evet, orada yine yüzerek falan kaçmaya çalıştım da yüzerek kaçmak çok yorucu. Ha, bir de bu yani. bütün casusluk özel gereçleri ıslanınca bir espri su kalmıyor benim no dinliğim. Ama ee, sanırım bu casusluk işini part-time yapıyorsun. Hem çalışıyorsun hem casusluk yapıyorsun bir taraftan Çünkü da. Çünkü <gülüyor> Öğrenci <olsun>. olduğunuz için. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <gülüyor> Peki <gülüyor> bu şey. <Sadıklarmış> ya. <gülüyor> Evet. Var. Çünkü casusluğun en önemli özelliklerinden bir tanesi de pratik düşünme. Pratik düşünme. Adam baktı deniz evet. çıkınca karşı. Ne yap <gülüyor> Koca, yapabilirim ne yapabilirim dedi. Bir de ben erken yaşta bu tür işlere başlamanın e, ileride Efe çok faydası dokunacak diye düşünüyorum. Çünkü yani bazen bakıyoruz 50-60 yaşında bir casus görüyoruz ve yeni başlamış işi yani saçma yapıyor. İlk yak yok <gülüyor> Ama mesela ben Efe'nin bir 50-60 yaşında tam bir... Tabii o zamana kadar yaşarsa. Yaşarsa tabii doğru. E, Riski mi iş? mi iş Çünkü yani. genç olduğu için... Başında kavak yerleri istiyordur Bu şimdi... Dalgın dalgın. Dalgın dalgın. Telefonu mu dinleniyor? Efendim kızla bakar böyle bir kız hoşuna gider falan. O, o karşı casustur falan. Hiç onları düşünmez. Gözünü karartır. Casusluk neyse onu gerektiren şeyleri yapar. O yüzden... E, <gülüyor> yani ne yani Fahir? Bir son cümle <gülüyor> ben, diyorsan. Efe'nin başarılı... Eğer sebat ederse... Tabii şımarmazlar. Çünkü, çünkü genç çok hep... harcanan casus oldu. Ben casus oldum. Ben casus oldum. oldum değil. Casus oldum Dediğim noktada biter de olacak. James Bond bile ne diyor? Ben casus değilim efendim. Ben bir İngiliz ajanıyım. Bana halk casus der veya halk başka bir şey Doğru. der. Doğru. Çünkü o kadar. Çünkü televizyonda görüyoruz. Her gün yeni casus çünkü. hemen ben casusum. Daha bir tane bir mikrofilmle bir şey çekmemiş bir... Sırrı ortaya çıkarmamış. Bir adam öldürmemi birini kesmemiş. Ama ben casusum. Nereden geliyor bu değinmenin suyu? <gülüyor> <gülüyor> bu Hovercraft'a falan biz binmek isteyelim. istesem miydi ki Bence binmeyelim. Yoksa çünkü... görevde kullanacağı için ayıp mı olur? Bir de bizi casus Yani Onlarla aslında. çok fazla da ilişki kurmamak lazım. Ben da. bir de şimdi bahsettim ama casuslardan da tiksinirim doğrusu. Çünkü kokarlar yani. <gülüyor> çünkü sürekli stres halinde oldukları için terliyor adam. Yaz kış koltuk altları kokuyor yani ben diyemem ki kardeşim yani neden böyle çünkü onun da bünyesi öyle teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> günaydın Günay, ay ay dın dın dın. Günay, ay, ay.